Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. İstanbul'un fethinin e, yarın efendim e, 29 Ekim fethi yıl dönümü bu senede Osmanlı Devleti Aliye'mizin yani e, ta tarihin derin iklimden beri devam eden devletimizin Osmanlı Devresi 700. kurulmuş yıl dönümü bu münasebetle Efendim seçmiş olduğum hadis-i şeriflerden e, size okumak istiyorum. Efendim e, Allahu Teala Hazretleri e, bu dini, mübini İslam için hizmet edenlerden razı olsun. Efendim makamlar O şehitlerin, o mübarek gazilerin şefaatlerini bizlerin aileyesin. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. onlar gibi dinimübine İslam'a güzel hizmetler etmeyi nasib edesin. Nice de nice, nice efendim fütühat ve piyuzat bizlere de ihsan eylesin. efendim e, sahi edenlerin sahi, şükür olsun Allah hepimizden, hepsinden böyle çalışanlara razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ahmet ibn Hamdelden, Termeziden rivayet olunan. Ve Tirmizi'nin hasen sahih hadis dediği, İbn-i Mesud radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadisi i şerifinde şöyle buyuruyor. İnneküm mansurune ve musibun ve mehtuhun vekum. Femen edreke zâlike minküm. El er yettequillâhe vel ye'mur bil ma'rufi ve yenhe anil munker vel rahim. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ بُتَعَمْنِدًا فَلْيَتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle ilgili e, mucizesi var, e, müjdesi var, İstanbul mutlak ve muhakkak fetholunacaktır diye o e, ne güzel ordudur, o ordunun komutanı ne güzel komutandır yermet edildiği için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde o şerefe nail olalım diye efendim, asırlarca Müslümanların peşinden koştukları bir güzel amaç. Ee, Tabi Peygamber Efendimiz'in böyle Müslümanlara verdiği müjdeli haberler sadece İstanbul'un e, fethine dair o hadis-i şeriften ibaret değil. Nice nice hadis-i şerifler var. O hadis-i şerif meşhur olduğu için ben başka hadis-i şeriflerden sohbetimi, sohbetimin malzemesini derledim. İşte bu hadis-i şerif de Tirmizi'den, Amel i̇bn Sahih, Hasan bir hadis-i şerif, Rabizi'de mübarek efendim, Abdullah i̇bn Mesud, Mesut radıyallahu hazretleri. Efendim hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaatine edersin, Ne buyurmuşlar bu hadis-i şeriflerinde? İnneküm mansurun. Siz Allah'ın nusretine, yardımına mazhar olacaksınız. Mansur olacaksınız. Efendim. Ve musibun. Ve çok mallara isade edeceksiniz. Yani çok ganimetler, mallar efendim, mülkler elinize geçecek. Ve meftuhun lakum. ve diyarlar, imkanlar, rahmet kapıları, zafer, galibiyet kapıları hep Açılacak size. Bunlar nedir? İstikbale ait Peygamber Efendimizin Allah'ın kendisini bildirmesi, vaat etmesi, efendim, ikram etmesi, müjdelemesi üzerine e, ashabına verdiği istikbal haberleri. Bunların söylendiği zaman sahabe-i kiramın durumları hiç öyle ileriye böyle umutla bakacak durumlar değilken, hatta hepsi e, böyle mahzun ve mazlum ve mağdur ve müstebaf ve perişan iken e, sabretmiyorsunuz. Sabredince bunlar değişecek. önünüze güzel günler gelecek. Sabredin diye Efendimizin efendim, davranışları öyle olmuştur. Hatta ee, İslam tarihini okumuşsanız kütüphanedeki o güzel kitaplardan belki rastlanmış olabilir içinizden bazı efendim, okumaya meraklı kardeşlerimiz Hendek Harbi müşrikler gelmişler medeni e, tahrip etmeye Müslümanları yok etmeye e, çare olarak savunma düşünülmüş Hendek kazılıyor amansız efendim parçalanmayan sert bir kaya çıkmış asabi ı kiram aciz kalmışlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, o muazzam sert engelin e, o kazılan siperdeki hendekteki e, parçalanamayan kayanın parçalanması için eline aleti almış bir vurmuş bir ateş çıkmış. Raviler bunu görüyorlar, e, rivayet ediyorlar. E, herkesin gözünün de cereyan eden bir olay e, efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurmuş ki işte bu şişeyen ateşten, kıvılcımdan, bu parıltıdan efendim, e, istikbale ait bazı olayları gördüm. İşte e, Kayserlerin, Kisraların diğerleri bunu Allah size bahşedecek diye böyle e, açıkça e, o büyük devletlerin bile yenileceğini ve onların diğerlerinin bu, e, şu, o anda savunmada olan ee, Müslümanların eline geçeceğini söylemiş. En ümitsiz anda yani hiç böyle bir ümit kıpırtısının görünmediği ihtimalin belirmediği zamanda hatta müşrikler de demişler ki şunlara bak yani e, kendilerinin hayatı devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Yani başlarındaki zat e, bilmem Kayserler'in, Kisralar'ın, imparatorlukların, diğerlerinin ellerine geçeceğini söylüyor diye. Ne olmayacak iş diye garipsemişler ve File getirmişler bu benim inançsızlıklarını. Ama öyle oldu tabii. Bu hadis şerifte de böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hem Allah'ın müsretine masar olacaksınız, mansurun olacaksınız. Mansur, müsretle masar olmuş demek kendisine yardım edilmiş demek. Mansur olacaksınız, uzaklar olacaksınız. Yani hakikaten de savaşlara girdiler. Az kuvvetle çok düşmanı yendiler. Az kuvvetle çok düşmanı yendiler. Bedir'den başladı bu. efendim Olağanüstü, Allah'ın yardımıyla olan galibiyetler, yüz akı zaferler, nice nice diyarlarda, nice nice devirlerde, nice güzel misallerle devam etti. Az kuvvetlerle büyük orduları perişan etmek. Allah'ın yardımı da oluyor tabii yardım Memen Nasuru İdillahin İndillahi yani yardım ancak Allah'tandır yardım etmezse büyük ordular bile mağlup olabilir çok güçlü kuvvetli ordular mağlup ve perişan olur. Nitekim Peygamber Efendimiz mekke mükerremi ifade ettikten sonra Küneyim gazetesinin ilk zamanlarında başlangıcında, hani Saade-i Keram o dediler biz harbindeyken düşmanın üçte biri kadardık, azıcıktık o zaman bile efendim işte Allah'ın lütfuyla e, Allah vasil etti, galip olduk. Şimdi artık şu halimize bak vadiyi doldurmuş efendim, binlerce asker, çok kalabalığız artık düşman bizi yenemez diye yanlış bir efendim duygu, düşünce zihinlerine, gönüllerine geldi. Yani kalabalığız karşı taraf bizi yenemez. Halbuki yenmek kalamalıktan değil, Allah'ın yardımından. Allah onlara bunun böyle olduğunu öğretmek için önce bir hezimeti tattırdı. Dünya başlarına der, der geldi. Efendim yönlerini çevirip düşmandan Efendim sırtlarını dönüp kaçmaya başladılar. Dünyanın da daha kat öleyim oluyor. bir marahlı. Şimdi verleydin, mübvinin dünyanda bunca genişliğine rağmen başlarına der geldiğinde aklınızı dönerek geri dönüp kaçıp gittiniz diye eski de bildiriliyor. Yardım çoklukta değil. Allah'ın vereceği bir şey verirse, efendim Allah'ın terziyetleri yardım ederse, bu süreç zaten verirse az bir kuvvet. Çok kuvveti yeniyor. Ayetlerde de bu böyle. Efendim şimdi siz masur olacaksınız zaferler, efendim savaşlarda nusret ilahiyeye mazhar olacaksınız ve musibun çok mala, mülke, ganimete, maddi, nimetlere imkanlara sahip olacaksınız ve mehtuhun lekın araziler, diyarlar, ülkeler sizin için efendim açılmış olacak kapıları fethedeceksiniz oraları elinize geçecek. Tamam. Efendimizin şey yaptığı gibi e, e, söylediği gibi oldu. Hiç ümit yokken e, yiyecekleri bile tam yetmediği zaman e, çok sabrettiklerinde ettikleri zamanlarda efendim e, işte e, malları, yiyecekleri, hurmaları ortaya toplayıp efendim e, taksim edip hurmayı emip emip efendim bir avuç hurmayla Efendim, seyahatler ettikleri zamanlarda böyle müjdeler verdi Cenab-ı Resul Efendimiz Hazretleri. Peygamber Efendimiz arkasından buyuruyor ki, seyahat ediyor. Yani insan nimete masar olursa, zafer'e masar olursa efendim ön kapılar açılırsa nimet kapıları, zafer kapıları efendim ikram kapıları lütuf kapıları, diyarlar ülkeler, tarlalar bağlar, bahçeler efendim mallar, büyükler, ticaretler. Efendim çok olursa ne olacak? Tabii onu anlıyoruz bu devamında. Hemen evet sadece mümkün. Sizden ey beni dinleyenler bu anlattığım duruma inip yetişenler olursa, yaşayıp da o günleri görenler olursa veliyyette kılla. Allah'tan korksun. Veliyemül bir maruf. İyi, emin veliyenhe anil münker ve münkerden nehir yapsın. ver yasilir rahim ve e, sınayı rahim yapsın. Yani eşini, dostunu, akrabasını göz kodasını ziyaret etsin. Yardıma ihtiyacı varsa yardım etsin. Yani efendim e, iyi vazifelerini farzları ihmal etmesin. Mal mülk sahibi oldum diye şımarmasın, şaşırtmasın. Efendim bunları görünce e, dinden, imandan efendim uzaklaşmasın. Buyuruyor. Ondan sonra da değişik bir cümle geliyor. Efendim, zemen kezere aleye mitaam Kim bana kasten efendim yalan isnat ederse, yani benden bir şey duymuş gibi Resulullah'tan şöyle deyip de aslında Resulullah Efendimiz'in söylemediği bir sözü söylemiş gibi efendim bir yalan ortaya atarsa فَلْيَدَبَوْا مَقْعَدَهُ Minen النَّارِ Cehennemde oturacağı yeri yere kendisini hazırlasın hazırlansın yani cehenneme girecek e, bilsin manasına geliyor Efendimiz'in ee, bu hadis-i şerif, e, bu akşam okumak istediğim hadis-i şeriflerden birisi. İkinci hadis-i şerif. Yine ashabın böyle çeşitli meşakkatler, çektiği günlerde Abdullah İbni Büsür radıyallahu anh'ten taberani rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُفْتَحَنَّ farisun ve rumu." Vere tu sabbenne aleykumul dunya sabba. Vele yek surennne aleykumul xubzu ve lhamu, hatta la yildkeru, la kethiru minhusu taala sadakara söylemaz. Fi maqal el kemaat. rivayet ettiği bu hadis şefta Efendimiz yine istikbala ait müjdeli bir haberi veriyor. Yatuf Tahane Kosantinilia dediği gibi Kosantin'in şehri efendim e, feth muhakkak ve mutlaka dediği gibi ve lezi nefsi bie. Şu nefsimin elinde olduğu yaradanıma Rabbıma yemin olsun ki ne demek nefsinin Allah elinde olması yani e, dilerse yaşatır Dilerse öldürür. Efendim, dilerse izzetli eder. Dilerse zilletli eder. Ee, i̇nsanın kaderi Cenabı Mevla'nın takdiriyle nasıl olacaksa Cenab-ı Hak öyle diler. Ee, o öyle e, Allah'a yemin ederken bu ifadeyi kullanırdı Peygamber Efendimiz. Böyle hadis-i şeriflerden de size e, epeyce e, miktarda e, okumuştuk. Bu da onlardan birisi. Efendim Bu cümlede Canım elinde olana yemin olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki şu hayatım, mematım, her şeyim 7 takdirinde olan Allah'a yemin olsun ki aleyküm. size açılacak mutlaka ve mutlaka, muhakkak ve kesin olarak, Faris'ın yani Fars diyarı, yani İranlıların olduğu yer, bu İranlıların olduğu yer baş şehirleri Bağdat'ın güneyinde Medain denilen bir şehirdi. Batılılar buna K'tezifon diyorlardı. Yani Irak'ın ortasındaydı baş şehirlerin şeye de yakındı yani böyle, Arabistan'a falan da pek uzak değildi. Hatta Arabistan'ı, Yemen'i falan hakimiyeti almışlardı bu Şahsani İmparatorluğu vardı o zaman oradan ta Horasan'a kadar uzanıyordu ve Türklerle hudus savaşları yapıyorlardı. Evet. Bu taraftan da Bizanslılarla efendim hudus savaşı yapıyorlardı. Efendim Paris'ün dediği yani bütün onların o imparatorluklarının devletlerinin kapladığı alanlar size olmayacak muhakkak kesinlikle. Ve Romu ve Roma'nın Roma İmparatorluğunun Toprakları size olmayacak muhakkak ki efendim ee, diye kesin bir ifadeyle şeksiz şüphesiz Nûn-i Tevkili, tevkili Sakide ile söylüyor. Velâ tu sabbennâ dünya sabba. Sizin üzerinize dünya böyle yağmurun bardaktan boşanırcasına döküldüğü gibi saçılacak, dökülecek, akacak dünya mal, mülk, zenginlik, ses, itibar vesaire. Efendim, bunlar artacak, artacak. Ve yekşürenle aleykümül kubrû ve lham ve sizin üzerinize, efendim ekmek, et, öyle çoğalacak, öyle çoğalacak ki çok fazla olacak. Tabii, efendim, e, şimdi bizim için belki, tabii Türkiye'nin fakir tarafları var şehirlerin fakir mahalleleri var, zengin mahalleleri var. Türkiye'nin fakir bölgeleri var, zengin bölgeleri var. Eti yiyebilenler, yiyemeyenler var. Efendim, zavallı bir kuru ekmek yiyor diye biz mesela eti bulamayıp da sırf ekmek yiyene acırız. Ama eski devirde, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devirde bir hurmayla günleri geçiyordu. Yani hurma yiyerek su içerek. Böyle ekmek, ekmek büyük nimetti. Ekmeğin bir de tabi hangi undan yapıldığı meselesi var. Buğday ekmeği çok kıymetli. Çok efendim böyle ala yani midir? bir beyaz Çünkü arpa ekmeği ekmeği olur, çavdar olur vesaire. Onlar sert ve kuru ve acı olur. Buğday ekmeği efendim tatlı olur. Yani ekmek aziz bir gıda, kıymetli bir gıda. Hem manevi bakımdan hürmet edilecek bir yemek hem de Şimdi her türlü şey var. Tabii besleyici maddesi var. Netice itibariyle buğdayın veya bir başka tohumun gezilmesinden, un haline getirilmesinden yapılmış. Onun içinde bütün insana yarayan, yetişmesine gelişmesine sebep olan efendim malzeme var. Zaten birçok yiyeceğimiz adlarının arkasındaki asıl maddesine bakacak olursak hepsi gider, una dayanır. Ekmeğe, ekmeğin akrabası, kardeşi pasta, onun gibi bir şey börek, onun gibi bir şey makarna, onun gibi bir şey hepsi sonuç itibariyle o ana e, e, cümreden olmuş oluyor. Bir de et insan olduğunu tabii, e, böyle hani e, yaratıkların bir kısmı ot yiyor, bir kısmı et yiyor, et ogurlar, ot ogurlar diye efendim, e, isimlendirmişler e, kitaplarda insanoğlu hepsi de yiyor. Ot da yiyor, efendim, tohum da yiyor. Yeni gelince efendim, et de yiyor, balık eti de yiyor, kuş eti de yiyor, efendim, koyun keçi vesaire etleri de yiyor. Şimdi bu ekmek ve e, et artacak demek. Yani sofralarınız çok kıymetlenecek demek. Yani bunları duydukları zaman duyanlar yutkunmuşlardır. O oh, ekmek de var, et de var diye efendim Bunlar o kadar artacak ki o ileride diye peygamber Efendimiz anlatıyor. Hatta o derecede artacak ki diyor hatta sonundaki cümle bakın sizi biraz tebessüm ettirecek. La yüz keru ala kesirim min husmullahi ta'ala bu, bu yiyeceklerin çoğunun üstüne efendim millet bu yiyecekleri yerken e, ağzına alırken Allah'ın adını anlayacaklar. Anlayacaklar besmele çekmeyecekler diye efendim bunu bir garip hadise olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle Tabi vermin kimseler sahabe-i kiram Peygamber efendimiz efendim arif alim kimseler e, rızkın Allah'tan geldiğini bilir. Allah'a şükreder. Efendim besmeleyle yer. Besmele ne demek? Ya Rabbi ben bu nimetin senden geldiğinin şuurundayım, idrakindeyim. Efendim, bunu sen bana nasip ettin, önüme getirdin de ben şimdi bunu ağzıma koyabiliyorum, yiyebiliyorum. Efendim, sana minnet duygusuyla, şükür duygusuyla doluyum ya Rabbi. Efendim, senin adınla sen verdiğin için, sen müsaade ettiğin için, helal olduğu için bunu ya Rabbi, işte yiyorum. İnşallah benim rahmetli anacığımın da bir duası vardı. Niyet ettim nimete kuvvet olsun. ibadete taat ederdi. Çok hoşuma gidiyor efendim. efendim sade bir ama yani yediğim nimet hani e, ibadet etmeye harcansın demek. Çok güzel bir duygu. İnsan yiyor, ne yapıyor? Yani, yani mesela benim hatırladığım gençlerden birileri vardı de iki kilo pürzola yiyorum diyordu. Niye? Öyle yapıyorsun. Başka bir şey yemiyorum. Ekmek falan yersem kilo yapıyor. Sırf et yiyorum çünkü haltere çalışıyorum diyordu. Yani yük kaldıracak. Şey Çocuğu e, yapacak. Mubarek haltere çalışma şu iki kilo eti fukaracıklardan birisinin evine efendim e, haftanın bir iki gününde götürdü. O da, da çocuk çocuğuyla yesin. Sevap kazan. E, yani yani e, ve de e, şeylerde tabi düşünceleri olanlar da olabiliyor. Efendim yiyeyim de kuvvetleneyim de efendim şöyle yapayım, böyle yapayım. Efendim keyfi keyfim artsın, şeretim artsın gibi şeyler olabiliyor. E, halbuki Resulullah öyle yapmaz. Yani gıdanın da yenilmesinde bir amaç var. Amaç nedir? Eee dinçleşip güç ve takat hep onunla cerah ı vazifeleri, kulluk vazifelerini güzel yapmak. Tabi esmelerin çekilmesinin bile unutulması Allah'ın isminin anılmadan gıdanın yenilmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için onun etrafındaki ashabı için çok şaşılacak bir olay. Onun için böyle buyurmuş. Öyle et ve ekmek artacak, nimet artacak ki millet artık niyeti küçümçüyor yani bolluğundan dolayı tabii sanıyorum ki tabii dünyanın gene bir kök bugün bile ekmeği eti bulamayan efendim nice insanlar var ben biliyorum ki yağmur yağdığı zaman efendim şu so şeylere arazilere solucan toplama giden milletler var onları yiyip efendim şey öyle yerler var ki yağmur yok yağmur olmadığı için ot yok ot olmadığı için hay hayvanlar ölüyor insanlar bir deli bir, bir kemik kalmış Şöyle ağızlarına alacak bir gıda, bir şey bulamıyorlar. Onun için tabii nimetin Allah'tan olduğunu bilip Allah'a şükür etmek lazım, hamd etmek lazım. Bir de Allah'ın nimetini yiyip Allah'a ibadet etmek lazım. Allah'ın nimetini yiyip de Allah'a asi olmamak lazım. Allah'a karşı gelmemek lazım, kafir olmamak lazım. Bu çok önemli bir husus. Evet, üçüncü hadis-i şerif. Efendim Peygamber Salih Muallimü Sallam buyurmuş ki: Ne yazgaren el imanu, hatta yerdel küfre ida mawatnihi. Ve ne yaxaban el bihar fi İslam. Ve ne etiyn Kuran ve fiyâlimûnhu ve yaklağına ne ve hemen ve hayrım inla. Her min Allah. Veren ulake. ulake ve ulake Allah Efendim bu hadis-i şerifliği. E, Abdü Dahit bas e, rivayet etmiş. Taberani Abdü Dahit de sarılmış. almış. Bir de annesi Ümmü Fazıl da rivayet etmiş yani Peygamber Efendimiz'den duymuşlar demek ki buyurmuştu Peygamber Efendimiz ya yafaranlar iman galip gelecek hakim olacak ortaya çıkacak efendim yani iman ve din ve İslam efendim hatta yerut del küfle ilah ve küfle hangi gediklerde deliklerde efendim yaşayabiliyorsa e, oralara kadar sıkıştıracak e, sıkıştıracak ve efendim e, imine sokacak yani. İman o kadar gelişecek, genişleyecek ki küfrü böyle yuvasına sokacak. Hani yılan çıkmış dışarıya zarar veriyor. Ama yuvasına kaçırtıyor, taşla, taşlanıyor, sopanlanıyor. E, yuvasına girdi. Tamam. Onun gibi bir e, şey anlamak lazım e, ifade eden kelimelerden e, deliğine tıkıncaya kadar küfrü iman e, aşkar olacak, galip olacak, tamam ve neye hadan ve biharufi islam hada hmm. muhadda tad ile hı ile oynaşmak demek, kımıldamak demek Denizler denizler çalkanacak fil İslam. İslam'da çalkanacak. Bu ne demek? Yani denizler İslam denizleri olacak. İslam, Arabistan'da kalmayacak, İcaz'da kalmayacak, Medinecik'te kalmayacak, denizleri aşacak. Denizler İslam'da çalkalanacak, denizlerde Allah denilecek, Allah'ın dini hakim olacak, Allah'ın La illallah tevhid bayrağı dalgalanacak. Efendim ta henüz ötelerine kadar İslam gidecek. Evet gitti. Efendimizin bildirdiği istibale ait. O zaman işte olan bu olaylar oldu. Dünyanın efendim bilinen her yerine kadar İslam gitti. Ukbetüb-ül-Nafi'yi bütün Afrika kıtasını geçerek düşünün. Haritayı göz önüne getirin. Efendim bir kere Mısır alınıyor. Ne kadar uzak İcaz'dan. Mısır'dan efendim e, Libya, Tunus, Cezayir, Fas hepsi koca koca Türkiye'nin kaç alanları olan efendim büyük diyarlar. Oraların hepsini geçti. Müslümanlar Atlas Okyanusu'na dayandı. bir münafi devesinin e, okyanusa efendim ummana Yürüttü, bildiği kadar yürüttü, soktu bacakları, nereye kadar eriyor, gidebiliyorsa, orada ellerini açtı, yarabbi önüme bu uçsuz bucaksız engin dereyayı çıkartmasaydın, senin dinini daha öteye de götürebilecektim. Buraya kadar gelebiliyorum. Buradan ödeye gücüm yetmiyor, beni affetmeye dua etti. Ama e, ben e, Amerika'ya gidip geldiğim zaman orada okuduğum makalelerden efendim öğrendim ki sekiz yüzlü tarihlerde Aklı kadar İslami bir devlet tamamen hakim olmuş ve bu devletten e, bir büyük hükümdarın çocuğu 200 kadar gemiyle Amerika kıtasına gitmişler. Bazıları geri de gelmiş, efendim, bir kısmı da oraya yerleşmiş. Daha sonraki asırlardaki Kolom'dan e, kaç yüzyıl önce daha efendim, oralara nice e, Müslümanlar gitmiş. Hatta oralara gidenler oralarda Arap yazılar olan üzerinde paralar bulmuşlar. Demek ki o Atlas okyanusunun da ötesine kadar bazı mübarekler İslam'ı götürebilmiş. Ondan sonra Cebel Tarık'ı geçti. Efendim Tarık İbni Ziyad. efendim. Ondan sonra İspanya fethedildi. E, yeni okuduğum makalelere göre Fransa ve İsviçre'de çok efendim e, ileri noktalara kadar ben şu anda isimlerini söyleyemeyeceğim noktalara kadar makaleler okudum. İslam girdi ve yerleşti. Sicilya, Malta, efendim, İtalyanın bir kısmı Müslüman oldu. Balkanlar, efendim, İslam'ı tanıdı. İngiltere krallarından birisi İslamiyet kabul etti. İsveç'in kralı, İspanya'da çocuğunu okutmak için çocuğunu gönderdi. Bunların bir kısmı Müslüman oldular. Efendim, Şark'ta Türk diyarına Efendim İslam gitti Güneyde Hint Okyanusu'na dayandı Hindi Çinliğe gitti oralardan nerelere kadar Efendim İslam yayıldı Efendimizin buyurduğu oldu denizler Efendim İslam da çalkandı Müslümanlara Karadeniz Türk gölü oldu Doğu Akdeniz Türk İç Denizi oldu Hazar Denizi çevresi hep Efendim Müslümanlar oldu bir zamanlar bunlar hepsi böyle oldu. Ama bu bir imtihan. Bu işleri başaranlar görevlerini yaptılar. Ondan sonra bu başarıyı söndürenler, devam ettiremeyenler veballeri yüklendiler. İmtihanın soruları değişti. Şimdi de efendim, Müslümanlar her yerde mazlum, her yerde makhur, her yerde mağdur, her yerde öldürülüyor maktul, mahpus efendim kadınlarda göz yeşili, çocuklarda göz yeşili temennilerde felaketi, daha önceki yıllar efendim Çeçenistan felaketleri efendim vesaire bu da işte eski vazifeyi yapamamanın cezası belki imtihanın bir başka şekli efendim ama efendimizin buyurdukları oldu şüşüp dinine tıkıldı. İslam'ın hak din olduğunu birçok yerde herkes duydu, bildi. Şimdi de hak bilinen gidine bakalım sarılıp sabah gösterecekler mi diye Cenabı Hak başka türlü efendim imtihan soruları çıkartıyor. Evet İslam böyle yayıldı, yayılacak dedi. Yayıldı, galip gelecek dedi. Galip geldi. hâşer Şerif'in devamında söylüyor ki Peygamber Efendimiz "Veliyetin ale'nâsî zamanın İnsanların başına bir zaman gelecek ki efendim bu ne zaman olacak? İslam yayıldıktan sonra, yerleştikten sonra, öğrenildikten sonra yeteallemune fiil Kur'an Kur'an'ı talim edecekler. Öğrenecekler yani. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Anlayacaklar. Arapça öğrendiler. Tefsir okudular. İhrab okudular. Ve Kur anilesini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, kelimelerinin efendim okudular filan. Ve Ali Sonra da bunu başkalarında da öğrettiler şu çocuk, çocuk efendim ve yaka onu ve onu e, okul Tabi ifade şöyle, öyle bir zaman gelecek ki insanlar orada o zamanda Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Sonra öğretecekler ve okuyacaklar. Kur'an okunuyor, öğreniliyor, öğretiliyor. Şimdi ne ne? Sonra da diyecekler ki kat karanla okuduk Kur'an-ı Kerim ve alinna. manasında anladık. Temenzeliye hayrum minna. Bizden daha hayırlı kim var dünyada? Var mı bizim gibisi demek yani. Temenzeliye ve hayrum minna. Bizden daha hayırlı kim var? Var mı bizim gibisi? Yani en hayırlı biziz. sanacaklar kendileri böyle diyecekler. Demek ki Efendim böyle diyecekler ama böyle değiller ki Efendimiz buyuruyor ki فَهَدْ فِي اُلَاكَ مِنْ Bunlarda hiç hayır var mı? Yani yok. İstifamı, istinkari yok manasına. Hiç bunlarda hayır var mı? Yani yok. Hiç hayır yok. Yani ya Resulallah ve Şaşıracak sahibi ikram. Şaşırmışlar. Şaşırdıkları için bu şey üzerine bilgi, istikbale ait haber üzerine dediler ki ya Resulallah kim bu adamlar? Hem Kur'an okuyorlar, öğreniyorlar, öğretiyorlar, hem de efendim bunlarda hiçbir hayır yok. Kim bunlar? Efendimiz buyurdu ki Kâle, Onlar da işte sizin aranızdan çıkacak Müslümanlardan sizin gibi Müslüman göğe ve vakudunlar, hazır ki Onlar aynı zamanda hepsi cehennemin yakıtı olacaklar. Vakut ne demek? Yani yakıtı demek. Cehennemin işine atılacaklar, yanacaklar. Cehennemin yakıtı odun değil. efendim insanlar, cehennemlikler, günahkarlar e, cehenneme atılacaklar. İbn-i Abbas rüayet etmiş tefsir ilminin en efendim e, önde gelen isimlerinden efendim Ümmü Fazıl efendim. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, okumak kuru kuruya yetmiyor. Yine cehennem odunu olabilir bir insan. Neden? Okuduğu Kur'an'la amel etmezse, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymazsa, Müslümanlığını yapmazsa, çok şimdi böyle insan o kadar çok ki sanki sanki bir gazete haberi kadar canlı bu bilgiler. Yani okuyan, okutan, efendim, öğrenen, öğreten nice insan var. Nice insan var ama sağlam bir İslam Efendim, yaşanan bir İslam nerede? İslam'ı tam böyle ailesiyle, iş hayatıyla, toplum hayatıyla halis bir halde tertemiz bir şekilde yaşayan toplum nerede? Hangi diyarda? Suud'da mı? Efendim, Irak'ta mı? Suriye'de mi? Türkiye'de mi? Balkanlarda mı? Nerede? Yani çok diğer gezen kimselere soralım. Ben kendi kendime soruyorum. <gülüyor> önelecek ee, toplum. Ah ben de şunların arasına girecek, girebilsem diye özeneceğimiz toplum nerede? Çok az. Kişisel olarak böyle e, bazı kimseler var. İslam'ı biliyorlar. Yaşamaya çalışıyorlar vesaire Ama efendim, maalesef umiyetle e, bizim yörelerde bir söz vardır. Zaman zaman da e, e, böyle halk tabiri olarak dillerde söylenirdi. Yani bunların en akıllısı Deli Bekir, o da zincirde yatır, yatır derlerdi. Yani e, en akıllısı Deli Bekir olursa, yani Bekir ismi olanlar şey yapmasın, tekerleme böyle. efendim. En akıllısı deli lakaplı bir kimse olursa zincirde bağlanmış. yani Zincire bağlanacak kadar deli demek ki. Yani Zincirin çözüldüğü zaman cam çerçeve kırıyor. Sağa sola yumruk atıyor. Zarar veriyor. Demek ki zincire bağlanmış. En akıllısı zincire bağlanmış olursa ötekiler ne olur? En akıllısı bu. Akıllı olmayanlar, daha az akıllı olanlar ne olur? Yani Müslümanların Efendim, çok dikkat etmesi lazım. Uzun tenkit etmek istemiyorum. Herkes kendi kendisini tenkit etsin. Çünkü herkes kendisini başkalarından daha iyi bilir. Hatalarını muhasebesini çıkarsın, günlük karını, zararını hesap Kur'an'a ne kadar uyduğuna dikkat etsin, bazı ibadetleri yapıyorum diye kendisini aldatmasın. Camiye gidiyorum, Kur'an yapıyorum, okutuyorum, öğretiyorum, ne var işte bizden daha hayırlı kim varmış demesin. Çünkü Allah kimleri seviyor, kimleri sevmiyor, onları iyi bilmezse insan yanlış işler yapabilir. Zekat verir, zekati kabul olmayabilir. Hacca gider, Hacı kabul olmayabilir. Namaz kılar. namazı kabul olmaz. Hatta Allah'tan uzaklaştırır. Efendim bunların sebepleri var. Yani ibadetlerin kabul olmamasının sebepleri. Biz bunları makalelerimizde, kitaplarımızda kardeşlerimiz bilsin de yani o durumlara düşmesinler diye uzun uzun anlattık. İhlassızlık, riyakarlık, efendim haramla yapmak gibi sebeplerden onlar olmayabiliyor. Onun için incelikleri öğrenmek lazım öyle kuru kuruya efendim aldirk yüldür işte ben böyle yaptım var mı benim gibisi demek yetmiyor çok düşünmeliyiz efendim hatalarımızı düzeltmeliyiz iyi Müslüman olmak çalışmalıyız e, Fatih'in hayatı hepimiz için çok önemli bir e, numune nasıl yaşamış nasıl yetişmiş 12 yaşında bir padişah olmuş ondan sonra efendim her taraftan hücum olunca babası gelmiş biraz daha şey yapmış 18 yaşında tekrar efendim iki defa padişah olmuş 18 yaşından efendim vefatına kadar ömrü efendim 1432'de doğup 1480'de şey yapınca 49 sene ediyor efendim ömrü efendim muazzam işler yapmakla geçmiş efendim yüzlerce cami yapmış vermiş, Hayrat Hasanat bırakmış arkasında Fatih'ten ibret alalım, evlatlarımızı Fatihler gibi yetiştirelim. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun.